1938 numaralı konu Hazreti Peygamber gazet edilirken ses duyulması evet Hazreti Peygamber vefat ettiğinde onu yıkayanlar ihtilafa düştü bunun üzerine kim olduğunu bilmedikleri bir kişinin sesini işittiler şöyle diyordu Peygamberinizi iç gömleği sırtında olduğu halde yıkayınız bunun üzerine Hazreti Peygamber iç gömleği sırtında olduğu halde yıkandı